Makas Eller Riot Girl'den Bugüne Kadın Müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke Merhaba Özgeciğim. Merhaba Haziran. Bu hafta Well Ve well, açtık. Bu hafta 60'ların e, kız gruplarından bahsedeceğiz. Ağırlıklı olarak pop müzik yapan. Kendilerine özgü bir e, müzikleri var, tarzları var ve zaten 60'lar da önemli bir dönem. Aslında bugün bahsedeceğimiz gruplar o önemli dönemin tam arifesinde henüz her şey başlamamışken ama kendini hissettiriyorken. Evet, çıkmış gruplar bitmesi ve Beatles'tan önceki pop çağından... Önceki gruplar diyebiliriz aslında O dönemdeki boşluğu iyi yakalıyor bu gruplar Tabii ki prodüktörler bu boşluğu iyi yakalıyor Çünkü bu kız gruplarının arkasında büyük bir ekip var aslında çoğunlukla olarak genç yaşta olduklarını söyleyebiliriz Ergenliklerinin ya son dönemlerine Yani onlu yaşlarının ortalarında ya da sonlarında olan müzisyenler Genel bir tarz olarak Birkaç fazla birden fazla vokalin bir armoniyle şarkı söylemesi aslında ama e, tabii dönemin politik durumundan da etkilenerek ya da havasından da etkilenerek şarkı sözleri çok değişik. Dinlediğimiz şarkı Needle'ın e, daha önce 40, e, in, Amerika'da e, 45 numaraya kadar yükselmiş bir şarkı. 1964 yapımı. Şimdi yine bu dönemden e, meşhur bir grup dinleyeceğiz. Birçok kişinin duyduğu bir gruptur. The Supremes'ten You Can't Hurry Love dinleyeceğiz. Ardından Golden Old Gingerbread'ten Walking in Different Circles. Yeah. <sniffs> Gingerbreads dinleyecektik aslında. Mümkün mü acaba? Supremes dinledik şimdiye kadar ama. Evet. <gülüyor> Yoksa devam edelim mi? Ve The Supremes dinledik, You Can't Hurry Love, uh, ardından Goldie and Gingerbreads geldi, Walking in Different Circles. Uh, the Supremes, Diana Ross'un vokaliyle hatırlayabileceğiniz bir grup. 60'lar uh, kız grupları içinde en çok hatırlananlardan bir tanesi. Uh, Birçok eleman değiştirmişler. Uh, Diana Ross da bir dönem içlerinde kalmış ve daha sonra uh, ayrıldıkları sırada uh, prodüktörler Diana Ross ve The Supremes yapmaya çalışıyorlar grubu. Tabi diğer grup elemanları bunu pek istemiyor ve bazı sorunlar yaşıyorlar ve başka şekilde müzik kariyerlerine devam ediyorlar. Bugün çaldığımız grupların konularından biraz bahsediyorduk. Ergenliğe, ergenlik mi desek ya da büyümeye ilişkin temalar var. İşte aileden ayrılma, yeni bir erkek arkadaş bulma, ondan ayrılma, ölüm gibi temalar yer alabiliyor. Yani aynı zamanda aslında aşkla ilgili pek evliliğin ve ailenin bir alternatif olmadı daha ziyade gezip tozmaya birden fazla partner değiştirmeye yönelik bir dönem olduğu söylenebilir ama aynı zamanda bütün bu havayı ha, yani uçarı durum içinde de e, her ilişkinin dev bir aşk şeklinde anlatıldığı dev bir ama bir yandan da çok mizah duygusu olan şarkı sözleri var diyebiliriz aslında. Çok cici kızlar olarak görülmelerine karşın bu tipleri genellikle zaten aynı elbiseler gi giyiyorlar aynı saç kesimleri var. Erkek arkadaşlarından bahsediyorlar ama kendine güvenen bir tavırları var genelde bu kız grupların öyle diyebiliriz. Bu arada kız grubu olarak anılmaları da daha çok kendi şarkılarını yazıp besleme, beslelemelerinden ve enstrüman çalmalarından çok sadece vokal grubu olarak kalmaları bu grupların. O nedenle böyle bir kız grubu tanımı içinde yer alıyorlar. Evet çoğunlukla sadece vokal yapıyorlar ama demin ondan bahsedecektim. Bu Golden and the Gingerbreads demin dinlediğimiz şarkı. Ör örneğin onlar pop grubundan ziyade. Tabii bugün çalacağımız grupların hepsi aslında pop grubu. Golden and Gingerbreads biraz daha rock grubu olarak geçiyor ve kendi enstrümanlarında çalan kadınlar üç müzisyen ve bir şarkıcıdan oluşuyorlar ee, ve hatta şöyle şeyler var ki gitarcıların kaybettikleri zaman e, yani gitarcıları ayrıldığı zaman yeni bir kadın gitarist bulma konusunda çok sıkıntı çektiklerinden filan bahsediyorlar ve e, oldukça da başarılar bir sürü ünlü yani turnelere falan çıkmışlar. Ama evet sözlerle ilgili genel bir temanın boğduğunu söyleyebiliriz. En çok gördüğüm şey herhalde aşk meşk ve aileden kopuş Hı -hı. ve aileye hesap verme. Çünkü bir yandan e, muhafazakar kalan bir şey var. Aileler var ama kendileri bir özgürleşmekte olan Hmm. bir genç nüfus var bu aradaki çelişkiden çok fazla bahsediliyor diyebiliriz. Evet ailemi nasıl e, terk edeceğim e, işte babama söylemeyin anneme söylemeyin e, bazı şarkılarda anneleri onlara işte tavsiyeler veriyor gerçek aşkı zamanla bulacaksın gibi bunları aslında sözlerde bayağı basit ani kolay da anlaşılıyor diyebiliriz şimdi üç tane şarkı daha dinleyeceğiz. Şarkılar kısa olduğu için bir arada çalacağız hepsini. Önce Goodies gelecek. Sophisticated Boom, boom. Ardından Endonezyalı yine 60'larda çok ünlü olmuş Avrupa'da turneye çıkmış bir grup grup. Kendi ülkelerinde rejim dolayısıyla pek sevilmemişler. Bir rock and roll grubu oldukları için aynı zamanda Dara Puspita dinleyeceğiz Agogo. Son olarak da Reparata and the gelecek I'm Nobody's Baby na i was walking down the street and uh it was getting mighty late well the truth of the matter is this poor girl had been abandoned by her date when well, from out of nowhere came this music loud and clear uh, let me see from over there no over there over there yeah well i opened up the door but much to my surprise the girls were Thank ...Budiz, Dara Puspita ve e, Reparata and the geldi. E, soundlarına bakarsak sadece pop grubu diyemeyiz aslında. 60'larda e, hem sol müzikten, e, Motown'dan e, etkilenmişler. Birçok e, farklı müzik çeşidinde aslında e, hatta post-punk gibi e, gelen kulağa şarkılar bile var içlerinde. Bu 60'ların e, kız, 60 kız grupları e, şarkılarından. Ee, dönemin ortamına bakarsak aslında Amerika'daki Sivil Haklılar Hareketi'nden e, önce e, bu kızlar müzik yapmaya e, başlıyorlar. E, ve o dönemin yani Sivil haklar Hareketi'nin e, öncesinde ne gibi şeyler olduğunu biraz onlardan görebiliriz. Aynı zamanda şey de diyebiliriz belki yani bir kadın hareketi sürüyor aslında bir mücadele var. Fakat kazanımlar neredeyse hiç yok gibi. O dönem en büyük tartışmalardan bir tanesi de zaten bu cinsel özgürlük havasıyla ilgili. Kadınların diğer alanlarda özgürleşmediğinde cinsel özgürlüğü sadece erkeklere yarayan bir şey olduğu üzerine. Kürtaj hakkı yok. Bunun ötesinde e, şiddet, kadın öneki şiddet e, neredeyse hiç konuşulmayan bir şey. Ve üstelik de tabii ki çok fazla yaşanan bir şey. E, bunu da tabii hani kadın müzisyenler kendi hayatlarındaki her şeyle ilgili aslında şarkı yapıyorlar. 60'lardaki gruplar için de aynı şey geçerli. Dişangirli çok ünlü bir grup. Birazdan onlardan belki daha uzun, uzun bahsedebiliriz. Çok e, harika bir saygınlıkları var diyebiliriz. E, onların e, Past President Future şarkısını denince şarkı e, iki farklı yoruma sahip aslında. Bu yorumlardan bir tanesi e, ilk aşkı tarafından e, manevi olarak kalbi kırılmış bir kadının bir daha asla hayatına aynı şekilde bir adam sokmaması ile ilgili. Fakat tabii ki bir başka yorumu da ki siz de dinlediğinizde belki aynı şeyi düşünebilirsiniz. İlk aşkı tarafından tecavüze uğramış bir kadınla ilgili. Ardından da The Crystals dinleyeceğiz. He Hit Me It Felt Like A Kiss. Bu şarkı oldukça tanıdık gelebilir size. Çünkü Carton Lavın coverladığı ve yani hatta ben açıkçası onun şarkısı olmadığını bilmiyordum bile. Oldukça da bilinen bir şarkı e, mizojeninin herhalde kadınların ağzından duyulabileceğine dair bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisini dinliyoruz. tell you about the past the past is filled with silent joys and broken toys laughing girls and teasing boys Was I ever in love? I called it love I mean it felt like love there were moments when well, There were moments when... Present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. Don't try to touch me. Don't try to touch me. Because that will never happen again. Shall we dance? Someday I'll have somebody's hand Maybe somewhere Someone will understand You know I used to sing A tisket, a tasket A green and yellow basket I'm all packed up And I'm on my way And I'm gonna fall in love But at the moment doesn't look good At the moment will never happen again. Şarkı ne dedik? önce de Shangri-La'dan, uh, Past, Present and Future geldi. Ardından uh, The Crystals, uh, He Hit Me, It Felt Like a uh, Kiss. The Crystals elemanlarından birinin erkek arkadaşı tarafından yaşadığı şiddeti anlatıyordu. Ve birçok grup tarafından kavurlanmıştı. Uh, Courtney Love bunlardan biri uh, o şarkıyı biraz meşhur etti diyebiliriz. Daha sonra Amy Winehouse'da dahil olmak üzere gerçekten çok fazla müzisyen yorumlamış. Bu şarkıyı, bu cover meselesini biraz e, konuşmak lazım. Aslında bu şarkıların birçoğu daha sonra coverlanarak da e, meşhur oluyorlar diyebiliriz 60'lardan sonra. Ama şöyle bir durum var. E, The Crystals gibi Afro-Amerikan kadınların oluşturduğu grupların yaptıkları şarkılar bazen o kadar da e, yüksek şeylere çıkamıyor. Çoğu aslında o dönemde başarılı oluyor ama çok fazla tanınamıyor ve bazen işte beyaz müzisyenler... E, yorumladıkları zaman bu şarkıları biraz daha e, hit olmaları kolaylaşıyor diyebiliriz. Bizzat yani o dönem bizzat şarkıların çalın, intihal edilmişlikleri bile var siyahımız müzisyenlere karşı. Ama evet yani daha sonra müzisyenlerin bu döneme yani daha sonra çağdaş müz, günümüz müzisyenlerin o döneme olan ilgisi araştırmacıda ve bu şarkıları keşfetmesiyle bu grupları şimdi şimdi daha fazla duyuyor olabiliyoruz. Örneğin 80'lere falan göre. Bu arada Shangri-La da çok fazla Beatles Onların şarkılarını kaburluyor. Onlar da bir lısın. E, diğer gruplara nazaran e, müzik piyasasında çok ciddi saygınlıkları olan bir grup. Neredeyse küt diye anılıyorlar. Bunun bir nedeni de tırnak içinde söylüyorum ki belalı kızlar olmaları. Sert kızlar diyebiliriz. <gülüyor> e, New York'un Queens mahallesindenlermiş. Mahallesinde e, büyümüşler ve bu mahallenin de okuduğum kadarıyla tabii hali işte... E, belalı bir mahalle olduğu söyleniyor. Kendileriyle ilgili dönen bir sürü efsaneler var işte FBI'yle ilişkilerinden tutun e, silahlara e, bir sürü kriminal mevzuları var ve onlar da onların şarkıları da defalarca kavurlandı e, geçtiğimiz senelerde. Evet, New York Dolls ya da Blondie gibi müzisyenleri de etkiledikleri söyleniyordu The Shangri-La'nın isimlerini Queens'teki bir restorandan alıyorlar. Bugün çaldığımız birçok grubun da New York'tan olduğunu söylemekte yarar var. Genellikle kız grupları daha çok buralardan çıkmış. Buradan Türkiye'ye geçeceğiz ama. Şimdi evet, <gülüyor> çalacağımız grup New York'tan değil. Evet, Cici Kızlar. Herhalde 60'lar kız grubu deyince aklımıza ilk Türkiye'den gelen isimlerden bir tanesi. Cici Kızlar aslında 70'lerde. Ee, 70'lerde parlamış bir grup. Ee, biraz daha onlardan sonra bahsederiz aslında. Bak şu çocuğa bana göz ediyor anne. Ee, ardından aklında çok fazla bir şey bulamadığımız bir grup, ee, Hollywood Jills, He Makes Me So Mad gelecek. dediyor anne izleyecek kulağıma söz ediyor anne bak şu çocuğa bana göz ediyor anne. Önce Cici Kızlar dinledik. Ee, Türkiye'den tanıdığımız e, Nadir 60'lar kız gruplarından bir tanesi. Başka da çok aklımıza gelmedi diyebiliriz. Tek tek e, şarkıcılar var. Buna benzer e, şarkılar yapan. Taja Pekan'ın şarkılarına bile benziyor. E, ama kız grubu olarak Cici Kızlar herhalde. E, en çok bilinenlerden bir tanesi. E, bak şu çocuğa bana göz ediyor. Anneydi şarkının adı. Ardından Horowitz Cils grubundan He Makes Me So Mad dinledik. Ee, cici Kızlar üç kızdan oluşuyordu. Ee, Şebnem Aksu, Birnur, Bilginoğlu ve Bilgen Bengü. Ee, Bilgen Be Bengü hala e, müzik yapıyor. Ee, en son Şarabi adlı bir albüm çıkarmış 2011'de. Ee, cici Kızlar'ın kuruluş hikayesi aslında e, Şanar e, Yurtta Tapan tarafından başlatılıyor. Ee, ve e, 1975 Erevizyon Türkiye elemelerinde e, yarışıyorlar. Delis'in yine Şanay Yurda, Yurda, Yurda Tapan ve Atilla Özdemir onları Delis'in adlı şarkısı. Onların en çok bildiğimiz şarkısı. Daha sonra da ünlü oluyorlar bu şarkıdan sonra. Şimdi 60'lardan 3 tane daha grup dinleyeceğiz. Şarkılar dediğimiz gibi kısa olduğu için <gülüyor> böyle 3 şarkı çalabiliyoruz. The Chantels gelecek Maybe. Ardından Chiffons Nobody Knows What's Going On ve The Cookies gelecek Chains. Chains arka arkaya dinledik. Bugün çaldığımız şarkıların birçoğu bir toplama albümden dört diskten oluşuyor yanılmıyorsam Girl Group Sons Lost and Found One Kiss Can Lead to Another isimli bir toplama. 60'ların kız gruplarını bir araya getiren bir toplama. İnternetten de bulabilirsiniz. Ayrıca set halinde de satılıyor. Biraz pahalı olsa da. Bunun dışında ee, yine internette kız gruplarının birçoğu hakkında ayrıntılı biyografilere İngilizce tabii e, ulaşabilirsiniz. Ee, birçoğu hakkında neyse ki tabii listelerde de yükseldikleri için bilgi bulmak kolay. Ee, birçok insanın gençliğinin önemli şarkıcıları olduğu için belki de e, bu böyle. Ee, insanlar onlar hakkında bir şeyler yazmış. Bazı gruplar için çok fazla bir şey yok. Ayrıca bir e, kitap var bu konuda... Pek çok kitap aslında tam da işte bu bizim bu toplam albümdeki gibi Lost and Found'daki gibi aslında gerçekten kayboldular ve şimdi yeniden bunlar Bugün bahsettiğimiz gibi çok pek çoğunun coverları yapıldığı için genç müzisyenler de bu işte taze sound'u merak ediyorlar. Çünkü aslında şimdi bile diğer bugünkü pop gruplarının ayrı bir hali olduğunu falan fark edebiliyoruz. Birçok e, kitap var bu konuyla ilgili yazılmış ...araştırınca bulunabilecek pek çok tez ya da daha popüler yayınlar var. Hatta ilk defa New York'ta bu Temmuz ayında bir konferans yapılmış... ...She's Got The Power. Adını He's Got The Power isimli yine o dönemlerin ünlü grubu The Exciter's'dan alıyor. Önemli kadın grupları, kız grupları daha doğrusu. Bu konferansa katılıp o dönemi anlatmışlar. Tabii ki izleyemedik. Ayrıca konserlerde vermişler konferans kapsamında. Son çalacağımız şarkı da aslında bir kitapta adı kullanıldı, ona ilham oldu. I bir Rather Be With The Girls, Kızlarla Olmayı Daha Tercih Ederim, Dana Lynn şarkısı. Programı onunla da kapatacağız. Ufakta bir duyurumuz var. Gelecek sozonda makaseler olarak açık radyo programında yer almayacağız. O yüzden haftaki programımız veda jübile, <gülüyor> jübile demeyelim ama... Veda programımız. Umarım bize dinlersiniz. Evet ve kesinlikle çalın. Ol <gülüyor> şarkı harika evet, Olmalıydı bir Toriyomos çalmadınız <gülüyor> diyorsanız. Çaldık ıı, galiba bu. Evet, çaldık. <gülüyor> Pijer Bey ee, falan da çaldık. Yani çalmadığımız hiçbir şey aklıma gelmiyor diyebilirim. <gülüyor> Onları çalabiliriz örneğin haftaya. Bu programın kaydığı için bu anonsu son iki kez yapacağım umut ediyorum en azından. Hep aynı cümleyi kuruyorum. Bu programı kaydığı için makaseller.blogspot.com adresini ziyaret edebilirsiniz veya bize radyomakaselet.gmail.com adresini kullanarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Evet, ile kapatıyoruz. I much rather be with, with the girls. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazeller Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler Müzik Hazırlayan ve sunanlar Haziran Güzkan ve Özge Gözke